106. konunun devamı, Esad bin Zürare, Ebu Heysemi Teyhan, Abdullah bin Revaha, Saad bin Rebi, Numan bin Harays, Ubade bin Samit, Hazreti Peygamber, Mina günlerinde geceleyin Cemretül Akabe yanında onlarla bir araya geldi, onlarla oturdu, kendilerini Allah'a, Allah'a ibadete, Nebi ve Rasullerini tebliğ ile görevlendirdiği dine yardıma davet etti, onlar Hazreti Peygamberden Allah'ın kendisine vahyettiğini arz etmesini istediler, Hazreti Peygamber İbrahim suresini 35.